Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler, onu okuma sanatına dair en güzel okuyanların sesinden mükemmel örnekler. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyonuz Burçefem'de. Burç Efendim Dinleyicileri Bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Nurullah Dağ hocamızla birlikteyiz. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam bugün e, yeni bir Kari'yi tanıyacağız inşallah. Kıraati üzerinden hareketle hem Kari hakkında bilgi vereceğiz hem de Kıraati hakkında derinlemesine sizden bilgiler alacağız inşallah. Bedri Hüseyin kendisi zannediyorum Mısırlı bir kari değil mi hocam o da evet. Bedri Hüseyin'i yakından tanıma fırsatı olacak bu bölümde ve belki de inşallah bir bölüm daha yapacağız çünkü onun özellikle Tahrim Suresi üzerinde kıraati adına çok güzel uygulamaları terkipleri var sizden onları alacağız ama öncesinde hocam yine sözlerin en güzeli Allah kelamından bir bukle sunalım istiyorum dinleyicilerimize yine Tahrim Suresi'nden 8 ila 12. ayetleri Nurullah hocamızdan dinliyoruz efendim. Buyurun hocam. E evzu billahi Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله Se bu kum ey kefir kumseyti kumdı il kum تحتها الأنهار جنات تجري innak ala kulli şey Thank you. İz, "Bana bir evdeki bir evdeki I ti wan Adjini min فَرَجَاهَا فَنَفَخْنَا فيه من وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فار جوه فن فن فننا فيهم روحنا فنفننا فيهم روحنا وصدقت وان ربها وكتبه وَصَدَقَ وَكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتُ لَهُ وَكَانَ مِنَ الْقَانِتِينَ صَدَقَ الله العظيم Evet efendim Kur'an vadisinde Nurullah Dağ hocamızdan Tahrim suresi 8 ila 12. ayetleri dinledik. Evet Nurullah hocam bugün Ahmet Naina tarzında tabi sizin okuyuşunuz ama farklı bir kıraati olan biraz daha kendine özgün kıraati olan Bedri Hüseyin üzerine konuşma yapacağız. İnşallah bir sonraki bölümde de Tahrim suresini nasıl okuyor orada ne gibi kıraatlerde bulunuyor Bedri Hüseyin. Onun üzerinde duracağız ama önce Bedri Hüseyin'in biyografisi hakkında bir bilgi verelim mi hocam. Kimdir Bedri Hüseyin? Evet Bedri Hüseyin tabi e, Muhammed e, diye de eklememiz gerekiyor çünkü ismi Muhammed Bedri Hüseyin. Şimdi bunu biz tabi Türkçe telaffuz ediyoruz da geçen bölümlerde de bu isimlerin fonetikliğinden az çok bahsetmiştik. Evet. Burada benim dikkatimi isimlerde kalkale sıfatı Muhammed çekiyor de derken, dikkatimi çekiyor bedri derken. Evet, e, siz o geçen bölümlerde bu fonetikliği bir ayna bağlamıştınız mesela evet. şaşayı falan demiştik evet. burada da bakın e, kalkale, kalkale sıfatı e, bu fonetikliği ortaya koyuyor demek ki Arap dilinde e, harflerin telaffuzuyla alakalı sıfatlarıyla alakalı çok ciddi bir fonetiklik var evet. bakın Muhammed Bedri Bedri, bedri. ne kadar kullanmış evet, geliyor bedri. değil mi? Evet ve de Hüseyin değildir yani Türkçe'deki Hüseyin Hu hu Hü. Hü. Hü. Hü. Hü de, Hü de değil yani Hü de değil. Hü. E, ince he. yani bu hu dediğimizde aslında incedir de fakat bu boğa harfidir boğazdan daha böyle dolgunca çıkar Hu Hü. Hü. evet. Hüseyin, Hüseyin. Evet. Ee, Yani bu isimler gerçekten Mısır dünyasına çok fonetik tabi Arap dilinin vermiş olduğu bir özelliktir bu mesela Bedri Hüseyin sonucu Bedri Hüseyin'i mesela kürsüye davet ederken yahut tilavet edeceği esnada der ki El-Kari şeyh oh, Muhammed Bedri Hüseyin yetlu aline minayatillahi'l beyinat ma teyesser min sureti tahrim mesela. Çok güzel. Hakikaten tam bir fonetik var. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> evet böyle e, ifade edilir bu. E, bütün hepsi için geçerli. Mesela Sıddık Min Şavi'yi hatırlıyorum. E, kırat tilavet sanatında bir de Kral ilminde Mukri denilen yani okuyucu manasına gelir o da evet. Kari Kara mesela okudu. okudu Kari un okuyan Mukri un da yine okuyanlar e, okuyan manasında evet. e, mesela Min için kayıtlarından bir tanesinde çok e, enteresan yine aynen bu tarz formatta işte Mukriel Kerim Kerim böyle cömert demektir ya. Evet. Yani okuyuşunda o cömertliği ortaya koyuyor ve bizleri mest ediyor falan. Evet. mukriel Kerim derler. El şeyh Muhammed siddık el min şevi. Yine aynen devam eder böyle. Evet. Yetlu aleyna işte min ayatillahil beynet falan işte ayetlerden okuyacak, tilavet edecek. Hangi ayetler onlar? işte min sureti mesela Yusuf. Yusuf. Gibi. Evet. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? İddialı olur mu bu? Fonetiği en güzel dil aslında dünya çapında Arapça değil mi? Hocam? Tabii. Kesinlikle. Bunu... Çünkü Kur'an dili. Yani dillerin en güzelini e, Allah insanları bir manada Kur'anı göndererek öğretiyor. Evet, tabi biz Müslümanlar olarak bunu böyle değerlendiririz de e, diğer yöreler de kendi dillerini belki daha fanatik olabilirler. <gülüyor> evet. Ama Müslümanlar açısından bu böyle değerlendirilmeli yani. Evet, kesin. E, gerçekten çok ciddi zengin bir dil. E, Gramer bakımından da işte buyurun bir kalkale sıfatı ne hale soktu ismi. Ne kadar evet. böyle e, fonetik bir yapıya bürüdü. Evet. Şimdi e, tabii Bedri Hüseyin e, 1937 doğumlu 2003 yılında vefat etmiş. Mısır dünyasının e, hakikaten çok böyle samimi okuyucularından bir tanesidir. Evet. E, diğer bölümde sesini inşallah aktaracağız. Yani Tahrim suresini onun sesinden analiz yapalım. inşallah bu bölümde ben okumuş oldum ama diğer bölümde bizatihi kendi sanatından kendi tilavetinden dinleriz bir hikayet. Ee, samimi samimiyetin doruğunda böyle gerçekten tilavet sergilemiş bir şahsiyettir Bedri Hüseyin ee, tabi Bedri Hüseyin'le alakalı ben bir yazı çalışmam da oldu ee, yani onun bu samimiyetini bu tilavet sanatında ortaya koyduğu o eşsiz ahengi o eşsiz e, samimi tınıyı ifade etmek maksadıyla birkaç ayeti kerime paylaştım ben. Evet. Yazı da yani. Evet. Allah inanan kimselerin Kur'an'da bildirilen emir ve ibadetleri kendisine karşı gönülden bir ihlas ve samimiyetle yerine getirmelerini bildirmiştir. İşte bu sebeple Rum suresinin 31. ayetinde gönülden katıksız bağlılar olarak ona yönelin ve ondan korkup sakının. Doğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. Ayetiyle bu ihlasa ve samiyete Allah Teala Rum 31'de dikkat çekiyor. Evet. Bir başka ayette de emin ol ki biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız ona has kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et. Dikkat edin. Halistin yalnız Allah'ındır ifadeleriyle bu samimiyet, iyice dinde olan bu samimiyet iyice teyit edilir ve ihlasın, samimiyetin ehemmiyetine dikkat çekilir. Ben evet. Bedri Hüseyin'i e, işte kaleme alırken hayatını yazarken bu ayet-i kerimeleri makalenin başına koymuştum. Evet. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerden nasıl bir Kur'an tilaveti yapılmalıdır? Bir Kur'an okurken bir kari, bir okuyucu bunu nasıl sergilemelidir? Tabi konumuz zaviyesinden işte bu ayet kelimeleri değerlendirdiğimizde onun icazı, o Kur'an'ın icazı ve tertili karşısında e, karşımıza bir ayet çıkar. Alak suresinden ikra, oku. Ama bu okuma nasıl olmalı? Geçen bölümlerde ve raddile kur'ane tertile dedik. Tertil. Bakın tertil üzere olmalı. Tamam. Alak suresinde ikra diye, oku diye ifade ediliyor ama bakıyorsunuz hemen bir müzzemir suresinde cevabı geliyor onun. وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرُط۪يلًا Tertil üzere oku. Dolayısıyla meseleyi tilavet sanatı açısından değerlendirdiğimizde şöyle bir gerçek ortaya çıkar ki Kur'an'ın tilavetinde söz ve anlam bütünlüğü sağlandığı takdirde böylesi bir ibadetin ilahi boyutundan bahsetmek mümkün olur. Evet. Dolayısıyla işte Bedri Hüseyin mesela bu ayeti kerimelerdeki ihlas ve samiyeti eğer tilavetine taşımışsa ki taşımış yani dinlediğimizde biz o samiyeti gerçekten buluyoruz. O zaman onun o tilaveti bir ibadet hükmüne aynı zamanda geçiyor. Evet. Hem kendi zevk alıyor hem cemaati zevk alıyor. Zaten bu zevktir ki o Mısır dünyasında bu karilere karşı çok farklı bir duygu besleme, beslemelerine sebebiyet vermiştir. Evet Kari değerli ondan, dinleyiciler okur, Burç efemde Kur'an hadisi kısa yaşar. bir aradan allah sonra devam ediyor. Allah yafte aleyk mesela. Ne allah, demek hocam? allah Teala senin üzerine o felahını açsın. İşte tevil ediyorum ben o ifadeyi evet. de. Yani o e, bereket şemsiyesini açsın. Sen bizim üzerimizi açtın Allah da sana allah açsın. Allah. Ne, güzel, ne güzel dua. Evet. Sonra sallü aleyk Sen, selam senin üzerine olsun. ...gibisinden böyle ifadeler... ...bakıyorsunuz cemaat... E, ...coşuyor coşuyor ve cevap veriyor yani... ...kariye cevap veriyor... ...hatta kimisi... ...coşuyor e, iyice tutamıyor kendini... Evet. ...uzatıyordu uzatıyor değil mi hocam... ...uzatıyor... ...çünkü cemaatten e, bir ilgi alaka var... ...bir beklenti var... E, ...hatta e, şöyle de diyenler olurmuş... ...o eski kariler döneminde... E, ...ne olursun burayı bir daha tekrar eder misin... Yani o de onun için bir daha tekrar edilmiş. Adeta senin için bir daha geliyor bu ayet dercesine. Bir daha tekrar ediyor. Ehsent de ya şeyh diyorlar <gülüyor> bir de değil mi? Ehsent. Yani ehsent e, çok güzel oldu. Yani, yani evet. Onu da kullananlar var. Abi. Tabii. Evet. Çok güzel ya şeyh manasına gelir. Evet. Ee, ehsent ya üstad dediğiniz gibi şeyde e, tilavetlerde, kayıtlarda vardır bu da. Evet. Yani o okuyucuyu e, bir galeyana getirmek için Hocam gerçekten çok güzel gidiyor falan diyerekten e, okuyucu iyice kendine geliyor ve e, daha güzel okuşlar sergiliyor. Ama bizde bu böyle bir kültür yok hocam. Yani insanlar kendini gizliyor, ses çıkarmıyor, sükunetle dinliyor ama sonunda söylüyorlar hocam çok güzel okudun falan. Fakat arada demek demek ki Mısır'a has mı acaba evet, bu? Yani, diğer ülkelerde var mı acaba? E, Türkiye hariç diğer ülkelerde var. <gülüyor> Sadece bizim <gülüyor> Yani maalesef Hatta Türkiye'de 1969 yılında yine Mustafa İsmail ile alakalı bir hadise anlatılır ki bir Koca Tepe değil de Ankara ayağı vardır Mustafa İsmail Acı bayram Bayrami de. deniliyor, Bayram deniliyor. Bir o ayak vardır, bir de İstanbul ayağı vardır. 1969 yılında getirmişler mübareği orada Kur'an okuyacak. E şimdi böyle bir kültür yok Türkiye'de. E o vatan adam da bilmiyor tabii böyle bir kültür olduğunu. Cemaatten ses yok, çıt çıkmaz şimdi orada okuyor ama Mustafa İsmail beklenti içinde ne yapıyor bu cemaat bir şey anlamıyor falan ee, sonra tabi bunları Emin Işık yardımcı doçent doktor Marmara İlahiyat'tan emekli oldular ee, o, o mesela e, bu konuyla alakalı bir röportajları vardı bu anlamda ben oradan aktarıyorum ee, yani üstad demiş ki bu nasıl bir cemaat demiş ya beni götürün demiş buradan <gülüyor> böyle demiş ama tabi İstanbul ayağı var bu sefer İstanbul'a da getirip Süleymaniye ve Sultanahmet'te Kur'an okutturuyorlar. Buradaki cemaat tabii Ankara'dan biraz daha farklı. Burası artık biraz daha ilgili, alakalı zannedersem. Biraz daha huşu içerisinde dinliyor. Tabii o huşuyu da Mustafa İsmail nasıl anlamış? Yine cemaatten ses çıkmıyor. Yani ne bağırtı var, ne çağırtı var falan. Fakat bakmış ki Mustafa İsmail cemaatin içerisinden ...gözyaşı dökenler var. Hmm. Bunlarda da böyle bir kültür var demiştim. Ondan sonra biraz böyle fikir değiştirmiş. Yani tam değiştirmemiş de... ...çünkü Mısır'da gerçekten... ...bu anlamda çok ciddi bir kültür var. O okuyucuyu gaza getirme anlamında... ...Anadolu tabiriyle okuyucu... E ...o yüzden bakıyorsunuz bir 40 dakika... ...50 dakika... ...yoğuruyor ayetleri bir takım... ...makamlarla değişik değişik usullerle. Türkiye'de o... ...hiçbir şekilde yok... Ee, ama o cemaatin gözyaşları da Mustafa İsmail'e apayrı bir hava vermiş olmalı ki ya demiş ki ne kadar bu Kur'an'a karşı hürmetkar saygılı bir millet e, diyerekten takdir etmiş evet. ee, Ankara'daki yargı yıkılmış yani, yani bir nebze evet kırılmış <gülüyor> evet. Ee, ama tabi buradan e, o saygıyı da biraz açmak lazım bizim Türkiye'deki Kur'an'a karşı saygı biraz ifrati bir saygıdır yani Kur'an-ı Kerim'in o ahkamına Saygı duymak gerekir yani şimdi o e, Kur'an-ı Kerim'i kılıflar içerisinde duvara asmanın bir ehemmiyeti yok Eğer saygı olarak onu biz görüyorsak sadece o değil saygı. saygı yani. yani evet kapatıp açmamak belli zamanlarda açıp sadece bir iki satır ya da bir iki sayfa okuyup kapatıp tekrar onu hapsetmek bir manada sadece. hapsetmek zannediyorum İslam dünyasında Arap dünyasında Kur'an-ı Kerim en ulaşılabilir noktalara konuluyor değil mi hocam? Kabe-i Muazzama'da Medine-i Münevvere'de de öyle. Tabii. Yani ayakkabılık gibi böyle raflar var. Lütfen Hı. bağışlayın. O manada Hı. demiyorum. Yani ulaşılabilmesi kolay olsun diye. Hatta belki aya e, dizimizin altında olacak yerlere bile konulduğunu görüyoruz Kabe-i Muazzama'da değil mi hocam? Evet, Kerim. Tabii. Çünkü e, onlarda öyle bir algı var. Öyle bir e, anlayış var. Herkes Kur'an-ı Kerim'e <gülüyor> ulaşabilsin. E, mantığı ve kültür var. Keşke bizde de böyle olsa. Evet geçmiş yıllarda hatırlıyorum. Mesela Umre ve Hac seyahatlerinde gidip de Arapların orada Kur'an'a karşı biraz daha böyle samimi tavırlarını görüp de onları eleştiren insanlardan bahsederler. <gülüyor> evet. Adam mesela orada e, zemin üzerine Kur'an-ı Kerim'i koymuş, bağdaş kurmuş Kur'an okuyor. Evet. Eleştiriliyor mesela. Yatanlar baş, başının hmm. altına koyuyor. Evet. <gülüyor> Eleştiriliyor bizim Türkler evet. tarafından eleştirilmiş. Hem de nasıl? Yani. Hem de nasıl? ama e, değil yani bu saygı o değildir. Evet. Saygı onun içerisine e, içerisindeki nedir? Hükümden saygı nedir? onun ve tilaveti nedir tilaveti aynı zamanda? Nedir? Saygı duyup o tilaveti e, okuyabilmek için güzel okuyabilmek için çaba sarf etmektedir. Evet. Saygı budur bence. E, tabi bu da yani Türkiye'deki bir başka boyut. Evet. Şimdi Bedri Hüseyin de gerçekten tilavet sanatına karşı e, o ses, ses tınısında bile biz bir samimiyet, bir ihlas yakalarız. Evet. Tabii e, Mısır coğrafyasında Kur'an sanatıyla alakalı bu samimiyeti e, yaşatan çok kariler vardır. Yani saydığımız her bir kari, Abdus Samet derseniz gözyaşı döktüğü ifade edilir. Mesela bir Mahmut Ali Benna vardır. Ben onu çok seviyorum ve Murad hatmini sürekli de hem okurum e, hem dinlerim. ...hem onun gibi okumaya çalışırım... ...Murad Del Hatmi... ...hem de tavsiye ederim. Evet. İnşallah Son, önümüzdeki bölümlerde olur. ona da vurgu yapacağız. Evet. Ee, sonra Muhammed Rıfatlar gelmiş geçmiş... ...Abduh Abdurradi'ler gelmiş geçmiş... ...mesela Abdurradi... ...Mustafa İsmail ile... ...aynı dönemleri paylaşan bir karidir... ...fakat Mustafa İsmail'in olduğu her yerde... ...geri planda durmak istemiştir. Bir saygısı var, bir hürmeti var. Tabii Mustafa İsmail'e olan bir saygısı vardır... E, hatta denilir ki sanat ve e, nefes bakımından Mustafa İsmail'i belki de alt edebilecek mahiyette bir karidir de. Fakat aynı dönemin okuyucuları ama Mustafa İsmail'e saygısından dolayı e, geri planda kalmış. Hmm, evet. e, hatta bir programda bile beraber olduklarında e, Mustafa İsmail kadar güzel okuyup onu e, izale etmek istememiştir yani evet. dinleyiciler nezdinde. Bu da ayrı yani bir onun, hürmet yani. Onun gerisinde bir potansiyelle yani Kur'an okuyarak orada Mustafa İsmail'i ön plana sürmek istemiştir. Mısır dünyasında yani bu e, tilavet sanatına karşı bir samimiyet var. Evet Bedir Hüseyin gerçekten dinlenildiği zaman Tahrim Suresi bunu görürüz. Samimiyetin zirvesinde bir sestir dedik. Bedri dini hassasiyetlerin çok önem verildiği bir aile ortamında dünyaya gelmiştir. Onunla alakalı şöyle bir paragrafım var benim. O, Mevla'nın hoş, berrak ve samimi bir ses ihsan ettiği tilavet ustalarından birisidir. Evet. Onu dinlediğinizde şurası samimi olmamış diyebileceğiniz bir nokta bulmanız zordur. O kadar yani. O kadar evet, gerçekten, güzel. Gerçekten. Gerçekten öyle. Yani bir 1903 yılında bakarsanız bir Abdülhabdurad dünyaya gelmiş. 1904 dersiniz. Abdullah Zahir mesela. Bu ismi de belki ilk defa zikrettik. Ve Mustafa İsmail 1905, Bakanız 1903, 1904, 1905. Sonra bir Minşavi 1920, sonra bir Abdusamed 1927. Ama 1937 denildiğinde Bedri Hüseyin dünyaya gelir ve haliyle e, bu kahirlerin o doğum yıllarını dikkate alaraktan bir değerlendirme yaptığımızda Muhammed Bedri Hüseyin bu karilerin adeta ocağında pişmiş hmm. birisidir diyebiliriz. Evet. Hepsinden nasiplenmiş. Evet. 1937 e, Bedri Hüseyin'e siz bir 10 yıl, 15 yıl ekleyin. Tarih oldu. 1955-60. 1955'te 60'ta Mustafa İsmail Zirve, Abdü Abdurradi Zirve, Abdü Samet Zirve, evet. Bin Şavi Zirve. Evet. Yani onların o kayıtlarından, onların ortamlarından çok istifade etmiş birisidir. Yani bunu çıkartabiliriz buradan çok kolay bir şekilde. Dolayısıyla Bedri Hüseyin'in çocukluk yıllarının okuyucularıdır diyebiliriz bunlar. Evet. Dolayısıyla da o muhteşem karilerden almış olduğu ihlasla yetişmiştir. Ve de haliyle Kur'an-ı Kerim'in o samimiyetin gerçek nüvelerini göstererek de tilavet mahvillerinde yerini almış ve birçok okuşlar sergilemiş. Bedri Hüseyin'in benim gördüğüm kadarıyla diğer karilerden ayrılan bir özelliği vardır. O özelliğe geçmeden bir ara verelim hocam. Sonra devam edelim. Olur Peki, mu? Yok. Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. <Sessizlik> Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi'de. Kur'an Vahdisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyo Burç efendimiz. Değerli dinleyiciler Kur'an Vadisi devam ediyor. Nurullah Dağ hocamızla birlikte Mısırlı kari Muhammed Bedri Hüseyin üzerine konuşuyoruz onu tanımaya çalışıyoruz ve inşallah önümüzdeki bölümde de onun tahrim suresinde kıraat adına yaptığı o güzellikleri sizlere arz edeceğiz efendim evet hocam nedir Muhammed Bedri Hüseyin'i diğer karilerden farklı kılan özellik Bedri Hüseyin'in benim gördüğüm kadarıyla diğer karilerde olmayan bir gerçekten özelliği var sanki stüdyoya şöyle özel olarak oturmuş. Kari adayları için. Abi bu ifadeyi aslında biz Ahmet ayına için konuştuk. Evet. Dedik ki oturmuş stüdyoya Kur'an'ı baştan sona okumuş. Bunu demiştik değil mi? Böyle evet, evet, cemaate evet. yönelik okur gibi. Evet. Şimdi Bedri Hüseyin de stüdyoya oturmuş. Bizim bu aslında Türk okuyuculara yönelik bir e, mesajdır. Türk okuyucular Türk e, ekseriyetle böyle 8-10 ayetten oluşan birer sayfalık böyle aş şerif okurlar değil mi? Evet. Türkiye'de böyle bir kültür evet. var böyle okunur. Sanki böyle Bedri Hüseyin Türk karileri düşünerek şu stüdyoya oturmuş birer sayfa birer sayfa aş-ı şerif aş -şerifler okumuş. Evet. Bunu yani internette çok kolay bir şekilde bulabilirler. Böyle kısa kısa 4'er ayet, 5'er ayet 8 er ayet, 10 ayet neyse Şöyle bir sayfa, bir sayfaya yakın bir yer böyle çok güzel e, aş şerif formatında 3-5 tane böyle makamsal geçkilerin yapıldığı evet. e, okuyuşlar sergilemiş. Bu benim dikkatimi çeker. Ve diğer karilerde bu yoktur. Ha şimdi Bedri Hüseyin e, diğer kariler gibi böyle cemaate yönelik kavurucu okuyuşlar yapmamış mıdır? Elbette yapmıştır. Evet. Yani yarım saat, 40 dakika, 50 dakika okuduğu nice kayıtları vardır. Bu ayrı. Fakat e, Hazsaten böyle bir çalışması böyle da var. Böyle bir çalışması konuşmuş. da var. Evet. E, Kur'an okuyucuları için gerçekten iyi bir hazinedir o. Evet. Bedru Seyyin'in e, özellikle tahrim suresi gerçekten dikkate şayan e, kendini özgü böyle vurgularla cemaat-i adeta kavurur. Yani 1937 doğumu bir 20 yıl eklediğinizde siz buna 1957-60'lı yıllar. 60'lı 70. 70 diyelim Bedri böyle tam uzmanlık dönemidir. Bu yıllarda adeta cemaati kavurmuştur. Evet. Dediğimiz gibi hem cemaati yönelik hem de stüdyoda okumuş bir hayli kaydı vardır. Evet. Ama kendine özgü bir vurgu sistemi vardır. Bunu e, bir sonraki bölümde tabi o kaydı dinlerken e, orada kendi, kend sesinden. kendi sesinden de dinleyeceğiz. Orada o vurgular görülecek. Evet. Tabii tilavet sanatında zaten sesin çok iyi kontrol edilmesi en fazla dikkat edilmesi gereken bir husustur. E bunu yine Bedrüseyn'de görebiliyoruz ki sesini çok iyi kontrol ediyor ve manaya dikkat ederek kendince böyle o vurgular gerçekleştiriyor. Mesela ya ey yuhellezine amenu tubu ila llahi nasuha oradaki o nasuh tövbeyi ifade ederken iman edenlere bir gönderme yapıyor burayı dinlerken. Ya Eyoğluzi ne? Emenu kavramında bir namesi vardır. Daha başlar başlamaz orada şu ilginç bir vurgu yapar. Bunu dinlerken o yönüyle dinleyelim. Evet. O zaman yine konuşuruz bunu. Haliyle onun daha böyle henüz evuzu çekmesinden bile kendini özgü bir ton yakalarsınız tilavetinde. Evet. Mesela ben Ahmet Nainayı sunarken nasıl bir evuzu çekiyoruz? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Böyle modern demiştik ya değil mi evet, geçen? Bedevi be'de, ve de, modern o kurgu işte Bir ayırma yapmıştık. Bedrü Hüseyin'de yine o e, bedevi hususiyeti yani samimi o nameleri görebiliriz. Da henüz yani Euzu'da bile bunu ortaya koyar. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Ses tonu böyle e, samimidir. dinlediğinizde zevk alırsınız. E, Ragıp Kalveş vardır aynı böyle e kullanır sanki Bedri Hüseyinle. Ragıp Kalveş şu an yaşıyor. E, Bedri Hüseyin'deki bu e yani bir nebze böyle e, Ragıp Kalveş'e de e, şey olmuş sanki evet. ilham olmuş. O da böyle çeker e uzuyu. Tabi o biraz daha böyle sesi tohtur toh, toh çeker. Euzubillahimineşşeytanirracim gibi. Evet. Bedri Hüseyin böyle e, sesi çok kaba değildir. Yumuşak bir ses tonuna sahiptir. E, ve böyle bir euzubuyla giriş yapar. Bedri ra harfini, ra harfini çıkarması benim dikkatimi çeker. Çok böyle bir estetik vurgusu vardır ra'lara. O Ra'nın mahreciyle alakalı bir özgünlük vardır diyebiliriz kendisinde. Evet. Yani Erra ra diye telaffuz edilen bu harf e, yani Bedri Hüseyin'i dinlediğimizde onu orada bir değerlendirmeye çalışalım. Evet. Çünkü o sesini e, almamız lazım ki değerlendirelim. Evet. Tabi bu Ra harfiyle alakalı e, bir isim daha vereyim ben. Muhammed Medyen. Evet. O da rahmetli karilerden birisi. E, çok güzel bir e, okuyan bir kari. Ancak e, Mısır'da şöyle bir sistem de var. Mustafa İsmail gibi, Min Şavi gibi, Abdusomet gibi kariler Mısır dünyasında yüzlerce belki binlerce karileri böyle örtmüşlerdir. Hmm. Üzerlerine perde atmışlardır. Yani perde arkasında kalmış mübarekler. Muhammed Medyen öyle biri. Yani vefat eder de Vefatından sonra kayıtlar ortaya çıkar. Böyle nice kari vardır. Evet. Mısır'da diyorsunuz. Evet. Neden? Mustafa İsmail gibi sanatkarlar yüzünden böyle olmuş durum. Evet. Ee, mesela ben bugünlerde bir Hamdi Zamil diye birisini keşfettim. Birisi var. Ee, tanıyorum zaten. Ee, yıllardır da dinliyorum. Zevkle. Ee, şimdilerde bir yazı yazıyorum hakkında. Yani bakıyorum Hamdi Zamil tanınmıyor gerçekten. Ama çok enfes bir tilavet sergiliyor. Dinlediğinizde çok zevk alıyorsunuz. Sizi adeta mana alemine taşıyor. Evet. Yani bu ralarla alakalı, e, ranın telaffuzu bazı karilerde bakarsanız kendisini hemen gösterir. Hatta ben Muhammed Medyen için derdim ki Allah Allah Allah yani bu kari acaba ra özürlü mü? Hani re reyi böyle telaffuz edemeyen v, v gibi, e, kimseden Müşak olur ya. İmşak gibi söyleyenler evet. var. Evet mesela Alak suresini dinlediğimde onu böyle çok hissederdim. Hatta Rahman suresi Rahman'da çok Ra harfi olduğu e, için vardır. Çok dikkat, dikkat çeker. E, oraları böyle sanki derdim yani Muhammed Medyen Ra özür herhalde. Ra'yı tam telaffuz edemiyor falan derdim. E, ama işte kendine özgü o ağız yapısından kaynaklanıyor. E, kimi harfi kimi çok iyi çıkarmıştır. Kimisi bakarsınız böyle yaban geçer. Evet. Ve ardından bu Eûz'un'un ardından besmele terkibi yine Bedri Hüseyin'de Mustafa İsmail ve Abdullah Azim Zahir gibi. Bu Abdullah Azim Zahir'i de sonraları ele alacağız. İnşallah, ee, i̇nşallah. Bu gibi karileri böyle andırır besmelesi. Ve besmeledeki bu lam ve mim harflerindeki o fonem çıkışları da yine Bedri Hüseyin'e dikkat çeker. Ani yükselmeler böyle. Bismillah geçen bahsettik. Evet. Bismillah Hemen ardından me. o metti tabiler önümüzde bir saniye kadar bir elif miktarı kadar zaman diliminin olması sebebiyle oralarda biz ne yaparız? Ee, bir çıkış yaparız. Kendimizce biz e, bir vurgu yaparız. Evet. Bedri çok böyle kısa geçişler ve yeri geldiğince tiz perdeler ve buna bağlı olarak da sanat yapan bir okuyucudur. Zaten hmm. en mühim özelliklerinden bir tanesi onun böyle kısa metrajlı tiz ve sanatsal sunumlar sergilemesidir. Kısa evet. okur ama sanatlı okur. Bunu evet. Mustafa İsmail'de de görmek mümkün. Tabi Mustafa İsmail kendisinden sonra gelen tüm karileri böyle etkilemiştir. Kısa vurgular, evet. kısa metrajlı böyle o e, kısımları böyle. ama asla e, bu kısalıkla beraber mana kaybolmaz Mısır tilavet dünyasında buna çok dikkat edilir. Kıraat ilminde biz buna aslında vakıf ve iptida diyoruz. Yani e, nerede duracağız, nerede tekrardan alıp başlayacağız. Bu vakıf ve iptida diye ifade edilmiş. Vakıf durmak demektir, iptida yeniden başlamak demektir. Nerede duracaksınız, nereden tekrardan başlayacaksınız. Bu çok önemli bir mevzu. Evet. Manayı bozacak, şekilde, e, şekilde olmaması lazım o yüzdendir ki kıraat ilminde apayrı bir boyuttur bu vakıf ve iptidayla alakalı düşünün ki doktora çalışmaları yapılmıştır evet dolayısıyla tilavet sanatında bu vakıf ve iptida ya aykırı e, çok nadirdir böyle aykırı davrananlar mesela Bedri Hüseyin'de işte gördüğümüz kadarıyla hiç böyle mananın bozulmayacağı okuyuşlar sergilenmez bu genelde böyledir Oca mesela vakıf ıbtida demişken hani Türkiye'mizde de cuma namazlarında inna llaha ya'muru bil ve ve yenha diye duruluyor. Ve yenha diye devam ediliyor. Doğru mu? Doğru. Mana olarak Yok, sanki he. Allah emretti ve nehyetti gibi durmuş oluyorsun. He, ama o ve, ne ve nehyet tabii. Onun için yani Veyenhe'ye ven, ven, ya geçmeden önce durmak ve Veyenhe'den tekrar nefese devam etmek de evet. mana açısından Tabii, en evet. belki durak yok, vakıf yok ama evet, evet. mana açısından bir sabit oluyor Tabii, gibi. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Evet. Ben o, onu yanlış algıladım bir an için. Evet. Ee, dediğiniz gibi. Evet. Yani durduğunca... mananın kesinlikle bozulmayacağı formatta zaten e, okuyuş sergilememiz lazım. E, ama mana bozulmasa bile Evet. Çok mantıklı kalıplarla okumamız lazım. Hı -hı. Yani. Evet. Şimdi bazı yerler vardır. Sizin dediğiniz o formatta gelir ama mana yine bozulmaz. Aynen öyle. Ama e, genel anlamda bu e, mısır tilavet sanatını çok ön planda olan bir şey. Bildiğim kadarıyla orada durak yok mesela. <gülüyor> Ve en herden önce durak yok ama mana açısından durduğumuzda hiç Tabii. mahsur yok Hı -hı. diye düşünüyorum. Ve evet. yapanlar da var bunun. Bazı camilerde evet. denk geliyor. Evet, doğru. Yapıyor yani. Orada duruyor. Durak olmadı halde. Evet doğru. Ya da işi kurtaralım deyip nasıl durak yok sonuna kadar götüreyim demek için güçlü bir nefesle başlıyor ve hiç durmadan tamamlıyor. Evet. O da olabilir yani. Evet onu yapanlar da var. <gülüyor> evet bu çok önemli bir konu vakıf evet. ve iptida. Ee, Kur'an'ı tilavet ederken manasını dikkate alarak edelim diyoruz. Bu vakıf ve iptida bilindiği ölçüde zaten bu mana ortaya konulur. Evet. Vakıf ve iptidaya dikkat etmezseniz zaten mana bozulur gider ve bu sizin de zaten manaya vakıf olmadığınızı da gösterir de ama yine de en azından vakıf ve iptida hususiyetleri e, mesela harfi cerler vardır min gibi, ala gibi, gibi. I, ile gibi, i̇le. an gibi e, bir yerde durulduğu zaman e, manasını bilmeyen okuyucular için söylüyorum ben o harfi cerlerden alınabilir tekrardan. Evet. Mesela harfi cer e, kendisinden sonraki kelimeye bağlıdır. Evet. öncekine değil sonraki kelimeye bağlıdır. Onun sonunu. Ha bazen önceki fiillere de bağlı olabilir ama o biraz daha teferratlı bir konu. Kendisinden sonraki kelimeye bağlıdır. Dolayısıyla siz o kelimede durduğunuzda o öncesindeki bu ala gibi, ile gibi min gibi kelimelerden alıp devam edilebilir. Hı hı. Bu büyük ölçüde ma manayı korur. Evet. Bir başkası vavlardan ve de felerden Mesela fe de nedir ya evet. o fe'lerden almak. O da ya isabetli bunlar, olur diyorsunuz yani isabetli vavdan. isabet olur genel bilgi olsun bu. Vavlardan alınabilir mesela ve ala ebsarihim. E, öncelik fe'de. Öncelik fe'de çünkü fe cevaptır. Hı hı hı. E, o cevapla beraber e, haliyle o cümle yeni bir cümle olur. Hı hı. Vav e, Türkçedeki ve gibidir bağlaçtır mananın bazen yarısı arkada kalabilir. التي ehsanez farcehe fenefekhne mesela oradaki f fe, fe fenefekhne evet fenefekhne'den alınabilir. fihi fîhimir rûhine ruhumuzdan üfledik diyor yani evet. oradaki f tamamen bir cevap niteliğindedir. Evet. Yani nefeh nedir o? O fiil nefekh nedir? Ama cevap olsun diye f konulmuş. Başına f konulmuş. O f ona bağlı değildir yani. Evet bunlar tabi biraz bu daha önemli var, bir evet. konu tabi çok önemli işte bunlar hep böyle vakıf ve iptidanın konusudur evet. yani nerede duracağız nereden alacağız evet bu mevzu çok geniş evet. yani genel manada ama böyle o harf cer dediğimiz ala ile falan oralardan geri alsınlar vavlardan geri alsınlar fe'lerden geri alsınlar böyle deyip kapatalım bu mevzuyu evet. ve <gülüyor> Bedri Hüseyin'in en meşhur kayıtlarına bir tanesi tahrimdir dedik modern cihazların modern değil tabi bu arada siz evet modern. bu arada hiç e, modern. E, <gülüyor> hocam düzeltmişsiniz Metin bir Bey. haftada maşallah onun için yakalayamıyorum evet. yani bir de çok önemli konulara temas edilince metdi tabi dediniz gerçi az önce ama evet. tabi bir hafta içinde bakmadık biz metli tabi mi doğru tabi mi doğru ama genel kanaat zannediyorum tabi şeklinde bilmiyorum sizin var mı bir görüşünüz hocam tabi modern kelimesi önemli evet. ee, tabi Türkçenin e, güzelliği iki sessiz harfi yan yana okumamaya gayret etmek lazım hani söylerken. Katil zanlısı diyorlar ya mesela. Moderninde dediğiniz ha. gibi mi oluyor? Moder. Modern. E, i̇ki sessiz, sessiz olduğu için e, modern he. biraz iyileşiyor. Araya bir iyi sıkışıyormuş gibi hani söylenmesi kolay olsun diye. Gene sizde dikkatimi çeken Nemil diyorsunuz mesela. Bence rahatlatıyor doğru aslında. Yani bir sesli tarif koymak lazım ki rahat söyleyeyim. Ben de ısrarlı nemil diyorum. Nem, evet. Daha zor aslında onu söylemek. Hı -hı. Ee, bir mahsur olmasa gerek. Yani hafif iyi konulabilir aslında. Modern. Modern. modern. Ee, çok zor değil gerçi modern demek de. Denilebilir. Mahsur evet, yok yani birkaç programdır e, bu tahşidatlarınızı <gülüyor> dikkatimi çekti. Yapmadınız da o yüzden. Estağfurullah hocam. Sizde de maşallah. E, bayağı Düzelme de. var. <gülüyor> Benim kıraatimde çok düzelmiyor yok ama sizin diksiyonunuzda maşallah. <gülüyor> e, hayli mesafe katettiniz hocam. Gözlemliyorum bunu maşallah. Allah razı olsun. sayenizdedir. <gülüyor> Estağfurullah. Yani bu programın e, dinleyiciler söyleyelim açıkça. E, Tabi bu programı yaptıkça e, yeni bir boyut böyle eklemeye çalışıyoruz da. Ama genel manada bir Kur'an tilavetinin fonetiği. Evet. Yani sizin tabirinizde diksiyonu. diksiyonu evet. Kur'an tilavetin diksiyonu. O kısmı hadi ben bakıyorum diyelim. Siz de normal Türkçe <gülüyor> diksiyona baktınız. Evet. Oldu ikinci ayak. Bir de işin manasal boyutu var. Onu da yine böyle ufak bir mealle evet. şey yapıyoruz, geçiştiriyoruz. Çünkü o konuya çok girmeyelim. Konu Kur'an vadisi. Bu Aynen vadide öyle. Biz tilavet daha sanatını konuşuyoruz. Tilavet üzerine evet, evet, konuşuyoruz. Güzel, güzel. Dördüncü ayak da tilavet sanatı zaten. İşte evet. Kari orada ne yapmış? Hangi makamları uygulamış? Ve bu makamları uygulama sebebi bakıyorsunuz manayla bir yorum yapmaya çalışıyoruz. İşte şu mana olduğu için Kari böyle yapmış olsa gerek diyoruz yani. Evet. Böyle bir ayağı var programımızın, Programınızın daha doğrusu. programımızın Programı sahiplenmeyelim. Estağfurullah sahiplenmeyelim hocam. Yani. Birlikte. Birlikte programımızı birlikte icra ediyoruz Allah razı olsun astolist zaten sizsiniz hocam ben Aha. sadece sunmaya gayret eden bir kişi olarak burada yer alıyorum daha önce çok defa tekrar etmişimdir Nurullah hocam hakikaten bu Kur'an vadisi ilk başladığı yıllarda bir yıl devam eder mi acaba diye başlatmıştık fakat elhamdülillah şu an 10. yıla girmiş durumdayız Sizlerin sayesinde hocam, sizin gibi güzel arkadaşlarımızın, dostlarımızın sayesinde bu program bugüne kadar var oldu. İnşallah bundan sonra da Kur'an'ın yüzü su hürmetine kıyamete kadar devam etsin diyelim hocam. Dua olsun değil mi? İnşallah. Bizler belki fani olacağız, gideceğiz, göçüp gideceğiz bu alemden ama inşallah yeni gelen nesiller kardeşlerimiz bu mikrofonlardan Kur'an namelerine, Kur'an vadisinde dinleyicilerimize o tınıları, o hoş sadaları aktarmaya devam edecekler. Bu böyle gideceği de benziyor yani. İnşallah hocam. Çünkü toplumda bunun emareleri var. E, teknolojinin gelişmesiyle beraber artık her çeşit şey insanların aklına geliyor. Evet. Bu da onlardan bir tanesi. Evet. Yani Müslüman olan, Kur'an'ı Kerim'i seven gençler e, bu işte çok uğraşıyorlar. Değil mi? Çok ciddi bir uğraş var, bir gayret var. Türkiye'de dahil, dünyanın her tarafında bu programları böyle dediğiniz gibi kıyamete kadar çok şekillenerek gidecek yani. Onun önü de alınmaz Allah'ın izniyle. Ee, ben son olarak şunları söyleyeyim. Değilip toparlayalım isterseniz. Evet hocam. Modern cihazların gelişmiş olduğu bir dönemde dedik ki Kur'an tilavet eden Bedir Hüseyin. Bir Mustafa İsmail için bunu söyleyemiyoruz. Bir Abdül Ra'di için söyleyemiyoruz. Muhammed Rıfat için söyleyemiyoruz. Zaten kayıtlarına baktığınızda kayıtlar çok bozuk gelir. Şırıltılı falan değil mi? Evet. Belki Mustafa İsmail'i de çok popüler olması dolayısıyla onun okuduğu platformlarda e, çok ciddi cihazlar kullanılmış olabilir. Evet. Fakat e, o eskiler için bunu söyleyemiyoruz da fakat Bedrü Hüseyin 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda tilavet sergileyen mukariler çok ciddi cihazlarda Kur'an okumuşlar. Bedrü Hüseyin onlardan birisi. Dolayısıyla okuyucu adaylarına çok ciddi bir arşiv bırakmıştır. Evet. Özellikle stüdyoda okuduğu Kur'an'ın meşhur ama kısa bölümleri kare adayları için e, adeta bir hazinedir. Evet. Meşhur bölümleri ama kısa kısa. Aleymuran suresi 144-148 meşhurdur. Çok ayet. meşhurdur. Bizim Türk kariler okur. Bakara suresinden mesela 284-286 o meşhur Amene Resul'ün olduğu evet. yer. Bir aş Şerif formatındadır. Ali İmran'a geçersiniz. 102 ila 109 ayırtlar. Evet. Ya eyyühellezine amene takullah katukatihi ve le temutunne diye başlıyor. aş Şerif meşhurdur yani. İşte Bedri Hüseyin bu meşhur yerleri böyle. Manası da böyle çok hoş. İnsanı e, ekseriyette de aş Şeriflerin okunduğu e, tilavet edildiği yerler böyle ahireti Cenneti böyle andırır noktalardan seçilmiştir ki insanları o e, cami içerisinde hüzne gark etmeyelim yani. Evet. Müjdeleyici olsun. Müjdeleyici biraz diye. olsun. Evet. Bu da çok güzel bir tespit oldu hocam. Evet. evet yani e, ortalama böyle 8-10 ayetten oluşan e, tilavetlerle bir e, zengin bir hazine bırakmıştır. Kari adayları için. İşte Tahrim suresinin 8-12 numaralı ayetleri de bunlardan bir tanesidir ama stüdyoda değil de cemaatte okunmuştur bu bunu inşallah ele alacağız zaten. Bir sonraki bölümde yani inşallah. Öyle hocam. yapalım. İnşallah hocam. Evet bugünlük, e, Bedri Muhammed Bedri Üseyini e, konuştuk. Bu arada evet. Muha değil. Evet onu Muhammed. da ben tavsiye edeyim Metin Bey. Tabii hocam. Tabu benim sahama girdi şimdi. <gülüyor> Hemen hocam müdahale edin. Muha değil Muha. Muha. Tabi. Ha harfi ha diye Tabii, ince uzatıyor. bir harf olduğu için Muhammed bize niye Kur'an kurslarında bunu kalın harf diye öğrettiler hocam. Bilmiyorum İbn-i Cezeri diyor yani. Gidip yakasına yapışalım hocaları hocaların. <gülüyor> hocam bu harf inceymiş. Niye bize kalın diye dayattınız siz bakayım he? Yani diye hesap o, sarmak tabii lazım. Tabi ona da benim bir yorumum ama eden, hala senin, devam edilmesi kötü. Heş, hala kötü de. Bütün e, dünya bilirken. O yorumum benim. Bizim Türk e, insanımız harfleri telaffuz e, edemeyebilirler. Yani Araplar gibi edemeyebilir. E, bu sefer o hocalar H değil de h dediği zaman h kayar. insanlar karıştırır bunu çünkü evet. e, mukabilinde bir ince h yine var evet mesela ayın A değil de E okunacak diyoruz A, A. ama evet. bunu siz adama zaten ayını zorla çıkarttırıyorsunuz e, bir de e derse, A değil de e diye Elif yapar onu sıkıntı büyür yani evet, evet Bunları düşününce biraz hocalarımıza tabi hak veriyoruz da ...bugün devam edilmesin artık. Evet. evet, yani en azından bu yanlıştan dönülsün. Çünkü bu yanlış. Bütün İslam dünyası böyle okurken... ...bizim kendimize özgü böyle bir... ...icatta bulunmamız çok ışık olmuyor. Mısır'da öyle, Arabistan'da öyle... ...her tarafta... ...he ve ayin ince okunurken... ...bizde kalın okunduğunu... ...zannetmiyorum hocam Osmanlı'da. Çünkü Kur'an alfabeleriyle... ...Osmanlı Türkçesi yazılıyordu... ...icra ediliyordu ve konuşuluyordu değil mi? Evet. Bir araştırma yok demiştik daha önceki bölümlerde ama tahminen söylüyoruz bunları. Evet Bedri Hüseyin'i konuştuk. Ee, Muhammed Bedri Hüseyin'i fonetiği de çok güzel dediğiniz gibi. Ee, i̇nşallah bir sonraki bölümde onu daha iyi daha yakından tanıma adına kıraatini daha iyi tanıma adına inşallah bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle diyelim.